Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda İNDEX'den bahsetmek istiyorum. İNDEX farklı bir tasarım platformu. Kuruluşu ta 2002'lere kadar gidiyor. İsmi International Design Exhibition'ın kısaltılmış hali. Kuruluşundaki hedef tasarımı kullanarak Danimarka'ya ilgi, turist ve yatırım çekecek etkinlikler yapmak. Biraz Danimarka'nın bu meşhur tasarmanın doygunluğa ulaşma endişesini taşıyarak kurulmuş. Dolayısıyla böyle bir platform kurulmuş. Bu platforma da farklı disiplinlerden kişiler dahil edilmişler. Bir ekip oluşturulmuş. Ekip geleneksel tasarım yaklaşımının yeterince büyük bir etki yaratacağı konusunda ikna olmamış ama. Ekip şunu düşünmüş, işte bir tane daha Danimarka evine, bir tane daha e, İskandinav sadeliğinde bir tasarıma, bir objeye, e, bir e, bardak çanağa, bir beyaz e, fincana daha ihtiyaç var mı acaba? E, i̇şte ihtiyaç yoksa yani geleneksel tasarım e, yaklaşımını dikkate almayacaklarsa o zaman... Nelere odaklanacaklar, neler yapacaklar, global etkinlikler neler olacak diye epey bir çalışıyorlar. Çalışırken küçük bir araştırma yapıyorlar. Bu araştırmaya da tasarımcıları, medyayı, CEO'ları, tasarım ve yenilikte başı çekenleri, akademisyenleri ve dünyanın her yerinden sanatçıları dahil ediyorlar. Onları ziyaret ediyorlar ve görüşlerini alıyorlar, dinliyorlar, konuşuyorlar. Ee, ve e, şu dikkatlerini çekiyor. Hani kim olursa olsun, nerede olursa olsun. E, genelde e, şuna dikkat çekiyorlar. E, tasarımın insan potansiyelini iyileştirmesi hayat kalitesini artırması ve tasarım algısının değerine dikkati çekiyorlar. Sadece geleneksel ürünler için değil aynı zamanda hizmetlerin, işlemlerin ve sistemlerin tasarımı için de geçerli bu. Tasarım deyince sadece objeler akla geliyor bazen ama tasarım geniş işlemleri sistemleri, hizmetleri de kapsıyor ve bu görüşmeler sayesinde Şöyle tescilli bir kavram ortaya çıkıyor. Yaşamı iyileştirmek için tasarım. E, niye böyle bir şeyin tescillini alıyorlar onu bilmiyorum. Bana saçma geldi ama e, yine de yaşamı iyileştirmek için tasarım. Güzel bir kavram. E, 2002 yılında bu o, kavramla ilgili bir şey yapmıyorlar. İçini doldurmuyorlar. Kavram e, veya hedef ortaya çıkıyor. Yaşamı iyileştirmek için tasarım. Ee, ama tasarımcılar farklı sebeplerden e, hayatı iyileştirmek için tasarlanmaya odaklanmıyorlar. E, şunu da çok göremiyorlar. Küresel zorluklara karşı sosyal ve sürdürülebilir çözümler e, tasarlamadaki ticari potansiyeli de çok fark etmiş durumda değiller. E, fakat ne zamanki Muhammed Yunus e, Nobel ödülünü kazanıyor o zaman işler değişiyor. Muhammed Yunus'u hatırlarsınız kendisi kapitalizmin bile kendi kendine hayır olmadığını söyleyen Bangladeşli ekonomist mikrofinans öncüsü 2006'da Nobel Barış ödülünü kazandı mikrokredilerle fakirliğin ortadan kalkacağını savunuyordu. Gençlerle yaptığı konuşmalar var. O konuşmalardan birinde şunu söylüyor gençlere. Gençler şunu bilmelidir ki dünyada iki türlü iş var. Bakalım siz hangisini seçeceksiniz? Birisi para kazanan, diğeri de dünyanın sorunlarını çözen işler. Muhammed Yunus'un yanı sıra büyük şirketlerde danışmanlık yapan akademisyen Prahalad'ın kitabı da yayınlanıyor Piramidin Altındaki Zenginlik diye bir kitabı var bu kitap da tasarımcıların bakış açısını değiştiriyor Piramidin altındaki zenginlik ticari başarıyı da toplumsal gelişmeyi de vurgulayan bir yaklaşım bu kitap büyük firmaların gerçek tüketici ihtiyaçlarını göz ardı ettiğinden de bahsediyor. Böylece hem Nobel barış ödülünü alan Muhammed Yunus hem de Pralad'ın piramidin altındaki zenginliği kitabının yayınlanması hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için yenilikçi çözümler bulma yolunu açmış oluyor. Ee, yaşamı geliştirmek için tasarım yani indekste e, tasarımcıları artık bir tane daha beyaz fincan tasarlamayı bırakmaya teşvik etme ve yaratıcı becerilerini daha acil konular üzerine odaklama arayışında hızlanmış oldular. E, bu konuda yalnız da değillerdi sadece dalgayı başlatanlar arasında oldular. E, giderek yaşamı iyileştirmek için tasarımın e, gücü yayılmaya başladı. E, günümüzde artık e, dünyadaki tüm tasarım etkinlikleri, tasarım konferansları ve tasarım ajansları Yaşamı iyileştirmek için tasarımın gücünü biliyor e, ve bu önemli gündemi ileriye taşımak için kaynaklarının en azından bir kısmını da bu konuya tahsis ediyorlar. E, özel sektörde de değişiklik var. Onlar da e, insanların yaşamlarını iyileştirme e, kapasitesine sahip olan tasarımlardaki ticari potansiyeli keşfettiler. Hem tasarımcılarda hem özel sektördeki değişimi vakıflar da izledi. Uluslararası vakıflar, filantropide yenilikçi yaklaşımları benimsemeye başladılar. Yaşamı iyileştirmek için tasarım indeks, dünyanın her yerinden insanlarla işbirliği içinde ve sosyal ve sürdürülebilir tasarım alanında ilerliyor. E, tasarımcıları işte bir tane daha e, beyaz fincan yapmak yerine hayatın farklı alanlarında e, iyileştirme e, yolunda e, kullanmaları için becerilerini teşvik etmeye devam ediyor. E, bu bir tane daha beyaz fincana gerekiyor düşünürken e, kafamda Bob Dylan'ın One More Cup of Coffee bir kahve daha şarkısı böyle bir takılıp durdu ee, onun bu şarkısını Bob Dylan şarkısını Frazee Ford yorumuyla dinleyelim bir ara verelim Latte is not to me, but to the stars above One more cup of coffee for the road One more cup of coffee before I go To the back to the end how He all sees his kingdom so no stranger doesn't true. His voice trembles as he calls Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Bir şarkı arası vermiştik. Bob Dylan'ın One More Cup of Coffee şarkısını Frazy Ford'un düzenlemesiyle dinledik. Yorumuyla dinledik. E, birinci bölümde indeksatlı adlı bir e, oluşumdan bahsettim. Aslında Danimarkayı tanıtmak Tasarımı kullanarak Danimarka markasını güçlendirmek amaçlı 2002'de kurulmuşlar. Ee, ancak bir tane daha fincan tasarlamak yerine e, tasarımı ürün, sistem ve hizmetlerde hayatı iyileştirmede kullanma amacına e, odaklanmışlar. E, dünyanın bir tane daha beyaz fincana kapkaca ihtiyacı yok aslında yaklaşımından e, yola çıkıyorlar. İndekse dünyanın dört bir yanından uzman ve tasarımcı dahil olmuş. Bunlardan birisi Ravi Naidu. Kendisi Design Indiva ve Interactive Afrika'nın kurucusu. Sanat aracılığıyla insanlar topluluklar arasında etkileşimi sağlayan bir kuruluş. Mesela bir ışık dağ projesini yapmışlar Cape Town'da. Bir Işık Dağı projesi Cape Town'un en tehlikeli bölgelerinden birinde gerçekleştiriliyor. Suç oranının yüksek olduğu bir yer. Bu bölgede bir binaya grafiti ve ışıklandırma yapıyorlar. Binada grafiti üzerinde ışıklar var. Para toplandığında bu ışıkların sayısı da artıyor. Böylece suç oranı yüksek olan bu bölgede hem sanatla e, tanıştırılmış oluyor hem de sokağı aydınlatmış oluyorlar. Ee, Güney Afrika'nda bu projeyi gerçekleştiren Ravinaidu'da e, indeksin üyeleri arasında e, sürdürülebilirliği kendisi şöyle tanımlıyor. Sürdürülebilirlik demek bir dahaki senede de olmak demek, geniş bir bakış açısı ve uzun dönemli planlama demek, e, dünyanın bir sandalyeye daha ihtiyacı yok tasarım tüketimi artırmak için olmamalı beceriler bu yönde kullanılmamalı ekibin hemen hemen tüm üyeleri bu görüşte hani bir eşyaya daha ihtiyaç Çok becerilerimizde tasarım becerimizde bu yönde kullanmayalım diye indeksin diğer üyelerinden biri Katinka von der Lippe Katinka, Oslo Mimarlık ve Tasarım Okulu'nda endüstriyel tasarımcı, stratejik tasarıma ve tasarım sürecinin ilk aşamaları olan analiz ve konsept geliştirmeye odaklanan birisi. Index projesinde sürdürülebilirliğin gelecek nesillerin kaynaklarına ve olanaklarına zarar vermemek olduğunun altını çiziyor. Güzel tanımlamış aslında. E, yenilik ve e, yenilik tasarım ve strateji konularında lider bir danışman olan Arnold Wasserman'da indeks oluşumunda, e, Singapur'da ofisi var, e, merkezi orada, e, ünlü bazı markaların tasarımcısı, e, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma iş Konseyi, Dünya Ekonomik Forumu ve New Orleans Yaratıcı Sanatlar Merkezi'nde de danışmanlık yapıyor. E, Wasserman da şunu savunuyor yaptığımız her şeyi ve yöntemi değiştirmemiz lazım e, her şey ama doğadan kaynakları e, nasıl çıkardığımız kaynakları nasıl dönüştürdüğümüz kaynakları dönüşür dönüştürürken kullandığımız enerji kaynakların dönüştüğü eşyalar bu üretilen eşyalarla neler yaptığımız işte ne bileyim besinleri nasıl yetiştirdiğimiz gıdanın yüzde kırkının atık hale gelmesi. Hayatın her kategorisi değişmeli diyor. 2050 yılında şu andakinin iki katı lif ve yiyeceğe ihtiyacımız var. Ama peki ormanları yok ederken daha fazla lifi nasıl üreteceğiz? En önemli sorulardan bir tanesi. Dolayısıyla her şeyi yeni baştan tasarlamalıyız. E, tamam diyor, aya gidecek kadar akıllıyız, iPhone'larımız var. E, ama ekonomi, politika, toplum, her kategoriyi yeniden e, düzenlemek zorundayız. E, i̇şte e, 2000'li 2000 yılların başı diyelim, kendisini Danimarka'dan aramışlar. E, Danimarka'nın 2050 planlarından bahsetmişler. İşte bu planlar arasında tasarımı ekonomik kalkınma aracı olarak kullanmak da var. Danimarka tasarımı, Danimarka mimarisi gibi alanların büyümesinin devam etmesini arzuluyorlar. Buralarda bir doygunluk olduğu kaygısı var. O yüzden de akıllarında tasarım yarışmaları ve ödüller vermek gibi bir fikir varmış. Ve sırında işte burada devreye giriyor ve sakın diyor, ama sakın bunu yapmayın. E, yaparsanız bile tüm kuralları ters yüz edin. E, tasarımda otomotiv, elektronik gibi kategorileri temel almak yerine e, insan hayatındaki kategorilere bakalım veya insan hayatında önem verilen e, şeyleri kategorize edelim diye önermiş. Mesela sağlık, beden. Ev hayatı, sosyal hayat, iş hayatı yani birine sorduğunuz zaman e, işte hayat alanlarını, yaşam alanlarını nasıl böler diye herhalde bu e, kategoriler ortaya çıkardı. E, kriterlerinin, kriterlerin de yerini şöyle bir şeyin almasını önermiş. İşte hayatı geliştiren tasarım demiş. Hayatı iş yerinde evde, sosyal hayatta e, geliştiren tasarımlar yapalım demiş. Bakalım hayat ve kullanıcılar bunu nasıl karşılayacaklar diye de sormuş. İşte e, indeksin oluşumu böyle başlıyor. E, i̇ndeksin bir de CEO'su var. İsmini doğru mu söyleyeceğim bilmiyorum ama Kige Hivit Dünya Ekonomik Forumunda en etkili insanlardan bazılarına da danışmanlık yapıyor. Kige de dünyanın bir beyaz fincana daha ihtiyacı olmadığını vurguluyor. O da süreci anlatıyor. İşte Danimarka ve Kopenhag'da çok büyük bir tasarım etkinliği yapsak ne görmek isterlerdi diye. İşte dünyadaki... Önemli sanatçılara veya birçok sanatçıya, medyaya, CEO'lara, tasarımcılara bu konudaki öncülere sorduk neyi yapabiliriz diye onlar da şöyle güzel bir cevap vermişler programın başında bahsettiğim gibi tasarımın estetik yanına odaklanmayın tasarımın insan hayatı geliştirebile geliştirebileceği gücüne odaklanın demişler o günden beri de öyle davranıyorlar dünyanın karşılaştığı zorluklara odaklanıyorlar Tasarımın estetik yanı yerine tasarımın insan hayatını geliştirebilecek yönlerine, gücüne odaklanıyorlar. Bunlar eğitim, şehirleşme, sürdürülebilirlik, yoksulluk, sağlık gibi konular. Bu konuları tek kişinin çözmesinde beklemiyorlar. Bu konulara çözümler sunmak için de farklı alanlardan yaratıcı kişilere ihtiyaçları var. Ayrıca... Sorunları çözmek için tasarıma odaklı düşünmek de yetmiyor. Tasarımın hayatı geliştirmesine odaklanmak gerekiyor. Bunun için de eğitici bir pusula, bir yönerge hazırlanmış. Hatta bunun videosunu hazırlamışlar. İnternette görebilirsiniz. Tasarım bir ürünün, bir hizmetin, bir sistemin tasarımı olabilir. ve Bunun dört aşaması var. Bu dört aşama şöyle, birincisi hazırlık, ikincisi algı diyorlar, üçüncüsü prototip, dördüncüsü de e, üretim ve her bir aşama için yani bu dört aşama içinde üç e, aksiyon var. E, bu aksiyonlar da form, e, ikincisi etki, üçüncüsü de bağlam. E, her birine de kullanıcıyı e, odağa alıyorlar. E, form yüzeyler ve malzemelerle ilgili. Etki e, her zaman hayatı geliştirmeye olumlu katkı sağlamasıyla ilgili. Bağlam ise e, tasarlanan şeyin e, ve kullanıcının çevresiyle yani ekosistemiyle e, ilintili. E, bu tasarım, ürün, hizmet, sistem neyse onun e, 4 ana aşaması var diyorlardı ya e, hazırlık aşamasında e, ilk aşamada sorunun ne olduğu belirleniyor. E, bu soruna uygun tasarımcılar da belirleniyor. Çünkü çok farklı tasarımcılar da var havuzda. E, i̇kinci aşama algıydı. Algı e, aşamasında bu konuyla ilgili bilinenler, bilgi ihtiyacı, nelerin bilinmesi gerektiği konuları ele alınıyor. Araştırmalar yapılıyor. E, i̇şte kullanıcılar kim, beklentiler ne gibi. E, bilgiler bir araya gelince... Ee, sorunla ilgili yeni bakış açıları da kazanılmış oluyor ee, soruna dair somut bir plan ortaya çıkıyor farklı bakış açıları kazanılıyor daha sonra prototip aşamasına geçiliyor modelleme yapılıyor fikir basit bir modelle şekillenmiş oluyor test ediliyor İşte bu test sonucunda olmayan tarafları işlemeyen tarafları revize ediliyor yani yapbozda mümkün sorunu çözüp çözmediği gerçek hayatta test ediliyor ancak ee, sorundan uzak bir çözümse tekrar fikir aşamasına dönülebiliyor ki dönülmesi de gerekiyor eğer çözüme hizmet etmiyorsa ee, eğer soruna uygun bir çözüm sağlıyorsa o zaman ancak üretime geçiliyor ee, üretim aşamasında da neyi eklemek ve çıkarmak gerektiği iyice netleşmiş oluyor tasarım süreci bitince e, iletişimde form, etki ve ekosisteme vurgu yapılması öneriliyor. E, her bir süreçte de geri bildirim alınıyor. E, bu da güzel bir şey. E, bu dediğim gibi indeksin hazırladığı izlenesi eğitim videoları var. Onları da izlemenizi e, tavsiye ederim. E, şimdi yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü e, tasarım Konusunu bitirdikten sonra burada küçük bir notla programı bitireyim. Bu güne dair işte firmalar kampanyalar yapıyorlar, bugünü PR halkla ilişkiler reklam amaçlı kullanıyorlar, ürün vesaire satmaya çalışıyorlar. Bu öyle bir gün değil oysa kadının insan hakları ve özneliğini vurgulamak için bir gün. Bir şeyler söylemek ve yapmak isteyen firmaların da kadın STK'larına, sivil toplum kuruluşlarına başvurmalarını tavsiye ederim. Neleri yapabilecekleri, neleri söyleyecekleri onların süzgecinden geçerse daha iyi olur. Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak adına batıranlar da var. O yüzden bir kadın STK'sına danışmalarında fayda var diyorum.